ونسح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وَيَصِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِ ve وَرَسُولَهُ فَقَدْ Amma ba'd Muhterem kardeşler Geçenki dersimizde sizlere İslam tarihinde zuleden Tırkaların tanıtımı olarak dördüncü bölümünde kaderiye, cebriye, mürciye ve cehniye fırkalarını gördük. gördük. Ve Müslümanların başına bela olan kelam ilminin zuhuruyla, Muhtezil'e mezhebini ve arkadan tevellüt eden eşhariye ve maturidi intikattaki mezheb mezhebleri görmüş olduk sizlere vağdımda İslam'da zuhur eden fırkaları arz etmekteydi. Huseyriye, Dürziye, Kadiyaniye, Behaiye gibi fırkalar idi. Fakat bunun özünün ağır olduğunu, sizler ağır olduğunu düşünerek daha ileriki zamanlara bırakmayı düşündüm. Ve bugün hepimizin zihninde kalması gereken en önemli olan mözgardan biri ehl-i sünnet ve cemaat veya Selefiye mezhebi dediğimiz. Şimdilik Selefiye'nin tanıtımını yapalım. Arkadan Selefiye mezhebinin dönemlerini görelim. Selefiye'nin lügat manası geçmiş Manasında. Geçen şey manasında. Hani Kur'an'da Cenab-ı Hak insanların işlediği bir türü, Bir sürü günahlardan bahseder. Ve kendisini gasur ve rahim olduğunu söyler. Arkadan İlla makatleres. Geçen şeyler hariç. Onlar affedildi. Selef manası Kur'an'da tadil olarak gelmiştir. Selefinin istilahi manası ise Sahabe ve tabiun ve etra tabiun zamanında bu üç asırda yaşayan insanların itikatta ve amelde yolunu takip eden kimselere selefi denir. Yani onlara nispeten. Nasıl ki İmam-ı Hanefe mezhebine bağlanan Hanefi, i̇mam Şafii Şafi Rahimullah Bâb-ı Vana Şafi'i veya i̇mam Malik Rahimullah Bâb-ı Maliki veya İmam-ı Mahmede Bâb-ı Vana Hanbeli denildiği gibi nispettir bu. Evet. Tanıtımı aşağı yukarı bu şekilde yapılıyor. Buna ehl-i sünnet ve cemaat yolu Selefi-ül-mezheb diyorlar. Mezhepte selefi yani mezhepte metodu kitap sünnet. Evet. Selefilerin diğer almış olduğu selefanilerin bazı ayrı isimleri var. bunlar da söylemekte fayda vardır. Eseriyye veya ehlu eser yani Türkçe karşılığı izciler. Bunun manası o üç asırda yaşayan insanların itikatta ve amelde yolunu izleyenler, izleyen ilcilere, ehlu eser veya eseriyedirler. Başka bir ismi, ehlu hadis veya ashabul hadis, hadis ehli ve hadis ashabı. Hayatında hadisleri İslamî taktikte örnek alan Amelde ve itikatta örnek alan, hadisleri hayata dost eden bu insanlara ashab Hadis, ehl Hadis denmiş. İmam Malik'in e, e, Malik Rahim-i Allah'a olacak şöyle bir sözü var. ehl hadis Hum ehl Nebi Hadis ehli onlar, Nebi'nin ehlidir. Yani onun yolunda gidenler. denmiş sifatçılar eşari ve maturidiler veya maturidiler mezhebine mezhebiniz Allah'ın isimlerini ve sifatlarını mahdut saydıklarından dolayı bunlar e, çıkmış o çıkış tarihlerine müessisi ve sine bina bu isimler almış. Sifati dediğimiz zaman, selef mezebi katcızız. Çünkü sifatçılar, yani Allah'ın sifatlarını selef mezebinde olanlar, geniş çapta bütün Allah, Allah hakkında Kur'an'da ve sünnette gelen sifatların hepsine inanmış, haberlerde gelen sıfatlar inanmış, geniş çapta inandığından dolayı mahzut sayya koymadığından dolayı. Bunlara sifatiye demiş Bir de ispatiye deniyor İsim arasında ispatiye isim var. Kelamcılar dikkat ederseniz kitaplarında devamlı Allah'ı anlatırken menfi sifatlarla arz ederler. Araz değildir, cevher değildir, şöyle değildir, böyle değildir, mekandan münezzehtir, şöyle hep menfi sözlerle anlatmaya çalışırlar. Fakat ispat dediğimiz senet-i ise devamlı Allah'ı e, müspet sıfatlarla anlatmaya çalışır. Gören, işiten, ahman rahim olan, rızık veren, yağmur yağdıran, arzı ve sanalatı ihya eden, mahlukatı tasarruf eden, devamlı ispat, aşağı istiva eden, devamlı ispat olarak ispatla gelen, Allah anlatan ispatları. E, ispat cihetini, ispat e, olan ispatları aldığından dolayı bunlaki Kur'an surete geldi. Dolayısıyla bu ismi almıştır. Maalesef muhalifleri yani onlara, serefi mezhebine muhalif olan insanlar, kelamcılar haşeviye, mücessime, yani Allah'ın mahlukata teslim eden, benzeten, müşebbihe e, cisimlendiren müşebbihe benzeten bu gibi isimler vermişlerdir. Selefi alimler bunu bir suçlama saymış ve bunu reddetmiştir. Selefiye mezhebinin geçirdiği başlıca dönemler vardır. Birinci dönem buna icmal devir diyoruz. İlk mütekaddimin olan Selefiler. O devirde çıkan bid'at fırkalara, ve ortaya atılan bid'atlara ve yeni yorumlara, yorumlara tafsilat ve teserruata girmeden, tafsilat ve teserruata girmeden, icmalen ve toptan reddeden, reddedenler. O senefi ilk dönemi. Bu dönemde senefi alimleri veya senefi mezhevinin ikiye ayırabiliriz. Hicri dördüncü asrın başında Eş'ari ve Maturidi keram mezhepleri kurulmadan evvelki senefiler. Bu dönemde ehl sünnetin tamamıyla tamamına senefiye mezhebi denir. ehl sünnetin tamamına senefiye mezhebi adı verilmektedir. Ancak halk-ı Kur'an, Kur'an'ın mahluk olduğunu iddiasında bulunan Abbasi, Memur, Mu'tasım, Varsık dönemlerinde Muhtezile gibi e, fırkanın, Kur'anın mahluk çıkması e, döneminde selefi mezhebi mensupları bu gruplara karşı, gruplara karşı uyanmasına sebep olmuştur. Transetel muhtezile mezebine tehlikeli, tehlikeli olduğunu ve bunlara karşı gelme surena teredderti. Bilen Ali, sünnet alimleri ne yaptılar? Hak bayram nusreti için ve ümmeti bu sapık ve bid'at fırkalardan kaçındırmak için, sahi akideyi yükseltmek için yegane eşsiz bir çalışma hareketine geçtiler. Yegane eşsiz bir çalışma hareketine geçtiler. Bu iki şekilde oldu. Bu çalışma, bu hareket iki şekilde oldu. Birinci şekli, metodu reddetmektir, reddiyeler vermektir. Önce bu reddiye usulü uslumu şöyledir. Uslumun yani düşmanın, bu sapık fırkanın şüphesini arz edip arkadan kitap ve sünnetten sahabe, tabi ve tabiin tabi sözlerine dayanarak hak olanı değerlendirerek ederek bunun olan şey söylenmiş. Ve bunu da şişli eserler yazılmıştır. Bunlardan bazılarını zikretmekte fayda vardır. kitab ı İman Ebu Ubeyde-Basir İbni Selam Hicri 224'e faal etmiş. İman kitabını yazmış. Er-reddu hale zanadikati vel cehmiye imam İman Mehmet. İmam Mehmet'in Zındıkalara ve cehmiye reddiyesi. Vefatı 241. Hicri senesinde. El-Raddu ala'l-Cehmiye li Muhammed ibn-i Suma'i bukhari İmam Bukhari'nin Cehmiye Fırkası'na <gülüyor> reddiye, vefatı 256. senesi. El-Ihtilaf fil-Laf, vel ve al-Müşabbiye, li ibn-i ibn-i Kutayba. İbn-i Kutayba'nın mafızda ve Cehmiye ve Müşabbiye Fırkası'na reddiye, vefatı 276. senesinde. Bir de El Redu Osman bin Said el Darimi. Osman Said Darimi'nin Cehmiye Afrika'sına Red diye 280'li silsile bana Buna benzer saymadım daha eserler vardır. Sadece aşikari bast olanları, sarf bak olanları saymış olduk. İkinci metotları ise kitap, sünnet, sahabe tabi'in tebe tabi'nin sözlerinden Sahi olan akideyi arz etmek metodu. Sadece sahi olan akide arz ediliyor. Bu mevzuda yazılan bazı eserler şunlardır. El-Sünnetu li'abdillahi bin, bin İmam Ahmet ibn-i Hanbe. İmam-ı Ahmet'in oğlu Abdullah. El-Sünnet kitabı 290 senesinde vaat etmiştir. El-Sünnetu mervazi Muhammed ibn-i Nasr el-Mervazi'nin sünnet kitabı. Bu da 294 senesinde vaat etmiştir. El-Tewhid ibn-i İbn-i Tez teyze kitabı. Kendisi 311 hiciz seyrede faal etmiştir. El-İbane li'ubeydillahi bin Ahmeti bin İbata. 387. seyrede faal etmiştir İbane kitabı. Bir de El-Teyhid li Muhammed ibn-i İshak ibn-i 395 hiciz seyrede faal Bunun sadece birinci kısmı şu an Medine Üniversitesi'nde ee, tahkif edip basıldı. Birinci kısmı sadece. Mütekaddinin Aliler döneminde sünnet kast edildiği zaman akideye müteallık meseleler akla gelirdi. Mütekaddimi döneminde. yazılan bu eserler hep itikada aittir. Es sünnet tabiri o zaman itikadla ilgili olan eserlerdir. Evet. Bu kitapların üzerinde durduğu mevzular şudur. Ümmeti kitap sünneti avdet, Anlayışta seref Salihine, e, ne Salih'ine ittiba muhtes görüşlerden, bid'at fırkalardan ve mülker mezheplerden iştinaf etmektir. Bu kitapların gayesi ve hedefi buydu. Şimdi ikinci bölümü Eş'ari ve maturidi mezheplerden sonraki Serefilerin devri. Evet. Bu da birinci dönemdeyiz. Sünnilerin veya senel mezhebine sahip olanların maalesef birçoğu eşari ve maturili akait sisteminin anlayışını benimsemiş. Fakat bu akait sistemine bağlı olmayan sünni ve selefilerin sayısı da pek çoktu. Daha fazla bunlar e, hanbeli olanlardır. Çünkü hanbellik ameli bir mezhep olduğu kadar ameli bir mezhep olduğu kadar itikadi bir mezhep olma özeline sahiptir. Çünkü İmam Ahmet, Helis-i Cemaat'ın en büyük imamlarından bir imamdır. Şu ana kadar arz ettiğim Selefi mezhebinin ilk dönemidir. Evet. Şu an Selefi mezhebinin ikinci dönemine geçiyoruz. Bu dönem tafsil devridir. Bunlara müteerhirin Selefiye denir. Yani sonra 4. asırdan sonra gelenler. 4. asır kadar alimlere mütekaddimil alimleri denir. Dördüncü artıdan sonra gelen alimleri ise müteahhirin alimlerdir. Müteahhirin serafiye İmam İbni Teymiye 728 senesinde ilgili vefat eden ve talebesi İmam İbni Tayyip El-Cevziye 751 senesinde vefat eden bu iki zat tarafından başlatılan bu hareket geniş ölçüde önceki serafileri takip etmiştir. Onların icmalen muhtasar olan zikrettikleri e, meseleleri bunlar tafsilat ve teferruatıyla zikretmiştir. İmam İbni Teymiye hizmete davaya başladığı zaman meseleleri yani selefi mücber olarak bırakmış olduğu meseleleri onları daha genişi arz etmeye, keşke onları ikna edici cevaplar vermeye, münakaşaya girmeye zorunda kalmıştır. Iyi etmek için Ve karşısında bir sürü gruplar vardı. Bildiğimiz şia fırkası karşısındaydı. Ne kadar sol fırkalar varsa karşısındaydı. Kelamcıların hepsi karşısındaydı. Ondan sonra mezhepler, futaha hepsi karşısındaydı. Bir sürü gruplar karşısında mücadele eden hakikaten çok büyük bir insan. Bugün maalesef Türkiye'mizde hakikaten şu ana kadar yanlış anlaşılmış... Kendisi hatta bazı yerde tekbül edilmiş, aleyhine konuşulmuştur. Fakat şu an elhamdülillah Türkiye'de bu insan az çok anlaşılmaya başlanmış ve bir sürü eserleri tercüme edilme e, yetenmiştir. Ve çok istifade edilmektedir elhamdülillah. Onun e, zuhuru zuhuru yerden sebebi mezhebinin kalkınmasına, ihya edilmesine sebep olmuştur. Ve bir sürü talebe yetiştirmiştir. Ve hapishaneden hapishaneye e, çürütülmüştür. En son kendisi Şam'da damış Karası'nda son olarak orada hafıshane ifade etmiştir. Ve orada en son olarak sıkıntı anlarında dahi çok önemli eserler vermiştir. Yetiştirdiği en büyük tabir arasında İmam İbni Sayım el-Cevziye, İmam İbni Ketir, İmam Zehebi, El-Mizdi, e gibi bir sürü alimler yetiştirmiş. Onların talebeleri böyle sisli devam etmektedir. İmam İbni Hacer şöyle demektedir. Eğer İbni Teymiye hiçbir şey yapmasaydı sadece İmam İbni Kayyum gibi bir talebe yetiştirmiş olması ona her şeyden önce kâfidir. Çünkü onu onun en büyük eseridir. O onun en büyük eseridir. Onun vermiş olduğu eserler şu an Türkiye'de tercüme edilse Türkiye için gerek İstamalem için büyük faydalar arz edilmektedir. İnşallah ileride anlaşılır. Ve çeşitli eserleri tercüme edilir. Bu insanlara hakikaten o dönemlerde çok eziyetler yapılmıştır. Çok azar çektirmişlerdir. Fakat bunlar yılmadan e, eşit bir çalışmayla hareketle mücadele vermişlerdir. Evet. İmam temiye ve talebeleri telesili sistemleştirmiş muhalif olan insanların inan ve düşünceler konusunda geniş açıklamalarda bulunmuştur. Fakat maalesef Selefilik, güçlenen kelam ve tasavvuf e, hareketi karşısında gelişememiş, sesini duyuramamıştır ve cemiyet üzerine fazla tesir olmamıştır ve o an dönemi erken kapanmıştır. Çünkü iman-ı yazmış olduğu bir sürü eserler yakınmıştır. Evet, diğerleri mensupları daha fazla ağır bastırmış çünkü bir şey yeniden ihya etmek hakikaten çok zordur yerleştirmiş, yerleştirmiş olan şeyleri insanların zihninden çıkarmak, hakikaten çok zor bir şeydir. Evet, bu zaman zaman istiyor, gayret çaba istiyor. Allah ona bu metotlu, yani metoduyla bir İslam devleti nasip etmemiş. İslam devleti olmadığından dolayı bu hareket tarihe karışmış. Fakat Allah'ın rahmetinden hiçbir zaman esir gelmez. Üçüncü deneme geliyoruz. Üçüncü dönemde 11. asırda Arap Yarımadası'nda Geziretül Arap dediğimiz Dereyye'nin Uyeyne kasabasında Muhammed bin Abdülrahab denilen bir şahıs ortaya çıkıyor. Bu şahıs Medine'de olsun Mekke'de ...çeşitli alimlerle tanışıp ilim öğreniyor. Önce babasından... ...Hambeli Fıkhını... ...ve itikaz iponları çeşitli kitaplar okuyor. Arapça öğreniyor. Çeşitli seyahatlerde bulunuyor. İmamın temin ve talebesinin eserlerini okuyor. Şam'a dönüp en son gelişinden Ve yeniden Hicaz'a dönüyor. Orada bir harekete başlıyor. Delir Osmanlı Devri'ydi. Yaşamış olduğu mıntıkada... ...insanların... ...çeşitli hurafelere, bid'atlara daldığını... ...türbelere medet dilediklerini... ...türbeleri tabirleri ettiklerini, ...tabirlere namaz kıldıklarını... ...tarikatlara, şeyhlere bağladıklarını... ...onların bildiklerine inandıklarını... ...onlardan medet dilediklerini... ...çeşitli gibi konulara onlarla münakaşaya girişmiş... ...ve tebriğe başlamıştır... ...kendisine çok çok eziyetler edilmiştir... ...ve en son... ...deraiye geldiğinde orada Muhammed'in i Müsur'da oran emriyle tanışmış. Ve ona davasını anlatabilmiş. Dolayısıyla bu artık devlet haline gelince o şekilde çeşitli diğer e, mıntıkalara, kasabalara, velayetlere sahip olarak olmakla cezret Araba tevhid yeniden kitap sünnet yerleştirilmiştir. 11. asırda. Ve bu hareket bugüne kadar elhamdülillah e, muhafazalılığı Kendini muhafaza edebilmiştir. İslam alemini de sıçramıştır. Şu an elhamdülillah İslam alemin her tarafında az çok bastilmekte Şu an Türkiye'de bile yavaş yavaş çalışmalar Avrupa'da yayılmaktadır elhamdülillah. Evet. Şimdi Selefiye mezhebinin takındığı tavırları göreceğiz. Birincisi nakli ve nasıl taklit etme var. Kur'an ve sünneti, sünnetle birlikte üç asır kuruluş telafi dediğimiz, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sasreti saymış olduğu o üç asır, o insanların söz ve davranışlarını yükletmiş, bunların sahih olan, hasen olan rivayetlerine mevkulat ve merviyat ismini vermiş, bunlar nakil, nas, eser, haber, hadis, sünnet gibi bunlara isimler vermiştir. Telefiye mezhebine göre Nas'ın ve naklin zini bir mahsumiyeti vardır. İnsanlar beşer olarak hata edebilirler. Çünkü onlara vahiy gelmeksidir. İmamlar bile hata edebiliyor. Ama Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bize gelen sahih olan haberler, mütevatir haber veya Kur'an bunlar nakil mahsumdur. Hatadan biridir. Çünkü bunun kaynağı semadan gelmekte vahvi olan bir kaynaktır. Hata, et, hata ihtimali katli süreçte mümkün değildir. Evet. Nakil devamlı selefi ve akla mukaddemdir. Devamlı nakil hakimdir. Nasıl itiraz, muhalefet, e, tevil konusu yapmak katliyen caiz değildir. Bununla beraber selefiye ...aklın muhakemesini... ...kat'i surette inkar etmemiştir... ...ve aklın Allah'ın... ...insana vermiş olduğu nimet olarak... ...kabul etmiş ve bunu yeri gelince... ...kullanmıştır. Bu mevzuda... ...iki özellik var... ...selefi mezhebinin. Birinci özelliği... Tevil, ...tevhini kabul etmemektir. Bu bir nevi ...dini tahhir ve tahris... ...etvedir. Haseten Allah'ın sıfat konularında... Buna Kur'an'dan delil getirebiliriz. Allahü Teala kitabında mühkem ve müteşabi ayetlerini zikretten sonra kartlarında hasta olan insanların bunların tevilini araştırmaya gittiğini söyler. Ve arkadan der ki وَمَا <Sessizlik> يَحْلَهُ Bunların tevilini hakiki yorum manasını Allah'tan başkanı var rahatihun sıyi. İlimde rusuk beda etmiş. Bir mertebeye ulaşmış insanlar yakulun aman nabiyi Rabbimizden gelen biz hepsini ne yaptık bunları iman ettik. Evet. Bununla beraber Selefi mezhebi tefsiri Kur'an'ın tefsirini ve izahını kabul etmiş tarihine olduğu zaman tevredilmesini edilmesini caiz görmüştür. Selef mezhebi bazılarının zannettiği gibi müteahhirinlerin veya şu an yaşayan insanların, alimlerin bazılarının zahinti gibi tefriyit mezhebi değildir. Tefriyit demek Allah'ın sıfat konusundaki ayetlerini, müteşabih dilimiz bu ayetlerini manasını Katil surette anlamayıp Allah'a havaletmek. Selef mezevini böyle sen biliyorsun senin Selef mezhebi, o devirde yaşayan insanlar Arapça lugatını çok iyi biliyorlar. Sonra gelen alinler de çok iyi biliyorlar. Onlar ancak onların talebesi olabiliyorlar. Çok iyi anlıyorlar. Arapça lugatında yet dediği zaman el, istiva dediği zaman, nüzur dediği zaman. Bunların manasını çok iyi anlıyorlar. Lugat manası. Fakat bunun keyfiyetini Allah haber ediyorlar. Çünkü bunlara lugat manası bize göreydi. Fakat Allah hakkında bunun keyfiyeti nasıldı? bunu Allah taması Bunun mahiyetini idrak etmek, kendine varmak, bu altın terazisiyle dağlara ölçme demektir. Bunun için. Bu akıl buna müsaitdir. Feraset bize anlamıştır. Bunu anladığından dolayı keyfinin nasıllığını Allah haber. Etmiştir. İmam Malik rahimeullah'a istiva sorulmuş. İstivan demiş sormuşlar. Istiva eti, Demişken, istiva ma la fi kavli taala errahman Allah'ın Allah nasıl istiva etti ayet hakkında? Demiş ki istivan malum. İstivan manası ne demek tamam Ve keyf meçhul. Fakat tesyeti nasıldı? Çoluk Allah'ın. Ona layık olan bir istvan nasıldır? Diyoruz ki mâyeli kugiler. Ona nasıl layık layiksiniz? Fakat Hı -hı. kabul ediyoruz. Anavere geldiği için. Allah kendini etsinle öyle haber ettiği için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde geldiği için o şekilde kabul ettiği için bizlere kabul ediyoruz. Bunun teviline girmiyoruz. Çünkü yapılan yorumlar ihtimaldir. Devamlı ihtimal ihtimallerde hata bulunabilir. İhtimaller zannidir. Devamlı zanda hata olabilir. Yüzde, yirmisi de otuz olur olsa yüz hatadır. Peki sen hata ediyorsun. Allah'ın hakkında olmayan caiz olmayan şeyleri çevrilip nasıl Allah söylüyorsun? Bu en hüküm ettir. Halbuki Kur'an'da Allah müminlerin gaybe iman ettiği şekilde basit alıyor. Ellerine yu'nun edil gayb. Onlar gaybe iman eder. Senin Allah'ın gaybine iman etmen nasıl nedir? Bu özelliğin nedir? Evet. We'll bir harfiye çareten, bir şartı buna suar sormak, Ketik'e hakkında suar sormak, Çünkü bu zaman, bu üç asırda böyle şey okay. beklemez en büyük alim dayı Burası'nda. Evet. Sahatını bilmiyorum. Asıl bir, bir söz rivayet ediliyor. Diyor ki El-Azzu Halil İdraki İdrahtı Seni anlamaktan, idrak etmekten aciz olmak. Esasen seni idrak etmek Çünkü eğer biz Allah idrak edemeyişimizi kabul etmemiz, esasen Allah'a idrak yani etme ama biz bunu kabul etmiyorsak, bizzat Allah'ı hatiyle biz demek ki tanımamışız. Evet. Demek ki selef mezhebi, tefriyiz mezhebi değildir. Tefriyiz yani lügat manasını bilmeden, hiçbir şey bilmeden tamamen Allah'a havar etmek. Selef mezhebi ayetin manasını çok iyi anlıyor. Fakat onun keyifetini Allah'a havar Bu yazıda güzel bir kitap teyit edildi. Elaka'tul İsbât ve Tefsir bi Rabbil <gülüyor> Âlemin. Şeyh Albani'nin damak birisi. Bir daha müsait not edebiliriz. Çok güzel bir mözu. Bu mözda ışık patır. Evet. Be ikinci özelliği kitap analizi tanımı. Üç ana mezhebine göre dinde aslı olmayan sonradan ihdât edilen her şey bid'attır. Bid'atın taksimi saçmadır. Bid'atı hasene, bid seyrede bir, seyyedeli, seyyedeli, taksimi etkili. Hadiste kullu bid'atın daları. Her bid'atlar adettir. Evet. Uymak, uydurmaktan daha hayırlıdır. El-i'tiba, hayrunun el-i'tida. Bu mevzuda Selef-i delili, Allah Maide Suresi'nde uyurmaktadır. El-Yevmu esmaltu lepun zinu bu günler sizin dinini tanımadınız. Rivayetlere göre Kur'an en tüm ayet. Ve esnentu aleykum ni'meti ve üzerinize nimetimle tanımadınız. Ve razıyitu lakum İslam'a dinediniz. Ve din olarak da size İslam dini sıçtındır Allah. İmam Malik Rahimullah bu ayet arkasından ediyor biliyor musunuz? Diyor ki, bu ayeti kerime indiği zaman dinini tanımadınız. O gün dinden olmayan şey, o gün edin. Hangi şey o gün dinlen değilse bugün de o şey dinlen olamaz. Ne kadar ne kadar veciz de yerinde olan bir söz. Yine hadis şerifte inna astaf hadi bir en doğru Allah'ın sözü. Evet. Vahyul ve sallallahu aleyhi ve Yolların en hayırlısı ve en güzelis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umur işlerin en kötüsü muhtesatuhâ sonradan ihdat edilen, icat edilen şeyler, şeylerdir ve kullu muhtesetin bid'at her sonradan icat edilen şey bid'at ve kullu bid'atın dalâ ve her bid'at da dalalettir ve seviletinde ve kullu dalâretin finnâ her dalalet de cehennet çünkü dinden olmayan bir şeyi dine sokmak, dine yapılan en büyük hıyanettir. Dinden olmayan bir şeyi dine sokmak, vahye yapılan en büyük sayınliktir. Onu ilahi olan dinden çıkarmak, beşeri bir din yapmaktır. Vahye bir uzatmak, el uzatmaktır. Evet. Şunu ayırmak lazım. Her ne kadar biz böyle söylüyorsak, Dinin aslında olan bazı şeyler var. Dinin aslında var. Fakat zuhuru sonra oldu. Mesela Arapça kaydeler. Peygamber'in zamanında zaman da yaptı. Ama bu dinin bu aslında vardır. Kur'an bu lisan üzerine geldi. Hadistar bu lisan üzerine geldi. Bu kaydeler olmasa Kur'an'ın sürüdü nasıl anlayacaksın? Bu Arap'ın dilinde var. Her dilin kaydesi var. Ama bu kaydeler sonradan geçildi. Gerçekleştirildi. E bu dinin aslında aslında vardır. Buna biz mesalih-i mühsere diyoruz bir alkatya sayılır. Evet, mesela Kur'an'ın toplantı çoğaltılması, İslam başında böyle bir şey yok. Ama çoğaltılması, İslam aslında var. Niye Allah Kur'anı tebliğ etmesini istiyor? Hafaka her tarafa yayılması isteniyor. Bir Kur'anla bir iş olur mu? Olmaz. Bildiğin aslında hakte bildiğin. Bu bir tanedir ama. Mesela bir sürü buna bir sürü misaler getebiliriz. Hadislerimiz zoru. Tefsirminin zoru, fıkhiyinin zoru, Kur'an'ın nasıl anlaşılması yapılmıştır? Başka bir hedef bir gaye yok. Evet, bunu ayırmak lazım. Sonra dinde ihdat edilen şeyler bir atılır olur. Ama dinle alakası olmayan bazı sofular zannettiği gibi radyo, araba, şüphe bir at, Müslüman tarafından saçmadır bu. Bu dine hiçbir alakası yoktur. ...İslam bilakis ilerlemeyi emretiyor. Zaman ihtiyacı neyse... ...unutlanacak. Allah insana akıl vermiş. Kuzanacaktır. Bunda bir yastak bir şey var mı? Berantil asli üzerine kalır. Asıl berantı neyse öyle kalır. Haram değilse benim... ...yastak yoksa... ...kim haram diyorsa... ...delini getir. Evet. İnşallah... Bu dersten sonra bir daha zaman olursa gerçek at sefer durumu var. İslam hukukunda bid'atın mefhumu ve zararlar diye bir konu arz etmek istiyorum inşallah. Ve Atla ve kelam ilmine hucun. Selefiye'nin tavırlarını takım tavırları sayarken nakli ve naslı takbis etmek demiştik. İki iki ayırmıştık. Evet Birincisi tevlih kabul etmemek, ikincisi bidat bidat etmek. Şimdi takımlı tavırlardan bir tanesi akla ve kelam ilmine hücum. Bu mevzu bu mevzu e, geçen gidersinde arz etmiştim kelam ilminin, zuhurunu. Oradan dinleyebilirsiniz. Telef alimler e, kelamcılar hakkında kelam ilminin hakkında bir sürü sözler söylemişler. Kelam ilminden kaçındırmışlar insanlara. Bunun insanlara zalı olduğunu, Yunan felsefesinden geldiğini sık sık arz etmişler. Ve bunun e, dini iptal edeceğini ve bir sürü daha olacağını sık sık söylemişlerdir. Buna çok sözler vardır. Bazı sözler zikretmekte fayda var. Mesela İmam Şafi Rahimallah diyor ki Kelam ehlinin cezası onları önce sopalarla dövülerek çarşılarda ve sokaklarda seçil edilmesidir. İşte kitap sünneti terk edenin cezası budur. Diyor. İmam Yusuf diyor ki tezen tezendaka mantık imi uğraşan zındık olur. Ve Molla Ali Aylülkari aynı görüşe sahip. Kelab milli kedi görmüştür. İmam Hanife talebeleri bu ilminden yasak edermiş. Kederi İmam Şafii, İmam Ahmed Bilhassa ve Kelam ehlinin, e, hani ehlinin zındık sık sıksız söylemiştir. Hatta İmam Şafii diyor ki, şirkten sonra en büyük günah Kelam ilmini unutmak, Kelam ilmini verilmektir. Bir gün İmam Şafii'nin talebeden bir tanesi diyor ki, bir soru soruyor Kelamla ilgili. İmam Şafii rahimullahdan şöyle cevap veriyor bana öyle bir soru sor ki eğer o sorunun cevabında hata edersen Rabbime küfrettim demeyin hata ettim demeyin çünkü onun arzettiği soru soru kelamla ilgili bana öyle bir soru sor o soruda hata ettiğim zaman küfretmeyin hata ettim senhalde evet. bu kadar söz yeter Kelam ilmine, kelama aleyhiliğine dair senet alimine bir sürü yazdığı eserler var İmam Heravi'nin Zemmül Kelam şu an tahk ediliyor. Çok muazzam bir eserdir. Ondan sonra hapishanede İmam İbn-i Teymi'nin yazmış olduğu Eraddu'al diye, Mantıkçılar reddiye, Mantık Mantıkı Nazletme Ondan sonra suyut, Suyut'in Es-Savnul Mantık Mantığı Kıver Kelam Ana İlmin Mantığı Kitabı gibi bir sürü kitaplar yazılmıştır. Kelamı Reddeden Bu kelamı reddetme konusunda bir de selef-i salih'in, selef alimleri sık sık rey, istihsan ve yapılan yapılan kıyasların çoğunu reddetmiştir. Çok alimler kıyası zarrı olarak yapılmasını, deli olmadığı zaman yapmasını caiz görmüştür. İmam Şah-ı diyor ki kıyas bir leştir. O olduğu zaman kullanılmış. O da deli yetersizliğinden kullanmıştır. Şu an elhamdülillah bütün sünnet tezir edilmiş. Elimizde yeterli kadar amel edecek, İslam hükümlerini e, halledecek sahih sünnet, hasen sünnet vardır. Dolayısıyla ehli sünnet, yani sebebi salihin rey ve istihsanı reddetmiştir etmiştir kıyasla. Hatta İmam e, bir redd İbtal-i İstihsan ve Er-Rebdu'al-i diye bir kitabı var bunda. İstihsanı Hanesi'den tavır etmiş olduğu istihsanı reddediyor. Dolayısıyla huf-i -e ehline ehl rey demiş, demiştir. huf -e ehl rey demiştir. Çünkü daha fazla hadisten ziyade rey kıyaslı istihsanı kullanmışlar. Hadis malzemesi zayıf olduğundan dolayı. Evet. Üçüncü takılmış oldukları tavır İlham ve tasavvufa hücum Tasavvuf dersine müraca edersiniz inşallah Orada geniş çapta arz edilmiştir İslam ve dışında ışığında Tasavvuf'un iç yüzü diye Bantlarla oraya müraca edersiniz Selefin onları tegid ettikleri Konular aşağı bazıları bazılarını Mezlik edeyim medet dilemek şeylerden, tevessül konusu Sema dediğimiz e, Sofi e, Müzik'i rafs-sofu dansı, tarikatlarda riyazet, aç kalma, yememe, işlenen bir ve hurafeler, hulud inancı, ittihat inancı, vahd-i vücud inancı gibi konular eleştirmişler ve tenkit etmişlerdi. Buna benzer daha bir sürü konular var. Bunlara girmiyorum. Bu yönlerden Selef Salim bunları eleştirmiş. Tasavvuf ehlini. Evet. Şimdi yeni bir bab açıyoruz. ehl sünnet veya seslif hakim konular Ondan hiçbir şeyi reddetmemek veya teyir etmemek. Kitap sünneti her meselede hakim kılmak. Ondan hiçbir şeyi reddetmemek veya teyir etmemek. Bu selefin en bariz mesajlarından bir metottur Hayata kitap sünneti hakim kılmalar. Katli surette yanlış yorumlara veya reddetme yok. Fakat Serefis karşı gelen bu halifler, kelam ilminden tesirlenenler ne yapmışlar? Kur'an'ı teşkilik inkar edemedikleri için teşkilik tevhidlere gitmişler. Sünnetin muazzam bir kısmını haberli hüccet e, ifade etmedikleri dolayı reddetmişler. Mütevazır sünneti de ne yapmışlar? Tevire gitmişler. Ve bu şekilde kolayca kurtulmaya çalışmışlar bu işte. Evet. Fakat her sünnetin metodu öyle değil. Kur'an-ı vahiy olduğuna göre, Allah bize bunu durs hayata durstu etmeye gönderdiğine göre bunu amel etmek var. Tevil etme yok. Kabul etme, amel etmek. var. Evet. İkinci metotları umumen dini meselelerde karsatın, hakide e, konularında sahabeden varit olan sahih hasen haberleri almaktadır. <gülüyor> um olarak dini meselelerde mesela. Veya harsten itikatta sahabelerden bize gelen onların Resulullah'a oldukları amel var. Değil mi? Peygamberimiz amelinde bulamıyorsak ne biz Sahabenin amelini alıyoruz. Veya tefsirde sahabenin tefsirini alıyoruz. Bunun özde çeşitliği yazmış tefsir rivayet tefsirleri var. i̇bn kesir tesir tefsiri gibi, sahabeli tefsir gibi. Orada görürsünüz. Devamlı bu metodu kullanan insanlar tefsir ederken devamlı Allah Resulullah'ın sözlerini veya sahabeleri veya tabiini sözden almıştır. Onlar Kur'an'ı tepsir etmişlerdir. Çünkü onlar Resulullah'ı görmüş ve ona en yakın olmuş olan insanlar Kur'an'ı daha iyi anlama imkanları yaşama imkanları çok daha üstündür. Daha evet. Üç. itikadi konularda aklın mecali olmayan onun giremeyeceği konularda ne yapıp davamak. he Aklın idrak edemeyeceği, meydana olamayacağı meselelerde aklı, intikadi konularda ileri sürmemek. İnsan, kendini hakka teslim etmesi lazım. Akıl evet, bir nimettir. Bunu biz muhakeme ederken bir şey kullanırız. Kur'an ve sünneti anlamada, hüküm çıkarmada, istifa ederiz akıldan Herkesin akıl yapısı, anlayış kabiliyeti değildir. Fakat, bunda ifrata varmayız. Muhtezilerin, kelamcıların ifrata vardığı gibi, aklı takdis ettikleri gibi biz aklı takdis etmeyiz. Akıl bir yere kadardır. İnsan akılı bir şeyi idrak edemediği zaman, onu inkara gitmemesi lazım. Fusuru kendi aklına vermesiniz. Ben bunu anlayayım. Allah bana bu kadar anlayış vermiş. Gerisini de Ama bunlar ne yapmışlar? akıllarını alamayacağı meseleleri çözmeye satmışlar. Çözemeyince bu defa ihraf etmişler. Yoldan sapıtmışlar. Bir sürü fırkalar zuretmiş. İslamiyet'in başına bedal Ya. Akıl bir nimettir fakat onu yerinde kullanacaksın ve haddi açmıyor. Evet. Dört. Bidat ehliyle oturup mücadele etmemek, onların sözlerini işitmemek, ...şüphelerini arz etmemek... ...ve onlara değer vermemek... ...bu çok önemli bir konu... ...insan... ...bitat ehliyle oturursa... ...ve onlarla mücadele ederse... ...onların şüphelerini ve sözlerini işitirse... ...insanın belki yani kalbinde... ...bazı şüpheler zul edince... Kişinin imanı, malumatı, bilgisi zayıf olursa... ...belki onlardan tesislenebilir... ...bantıldan tesislenebilir... ...dolayısıyla... Büyük imamların tavsiyeleri devamlı bu insanlardan, e, insanları kaçındırmak olmuş, onlardan iştirab ettirmek, onlarla oturmak, sabret ettirmemek ve onlarla itikazlı konulardan mücadeleye dalmamak, onlara değer vermemek. Çünkü onlara değer verdiği zaman, mücadeleye girdiği zaman şeytan insan vesvese veriyor. Hani bir hadiste geliyor ya, şeytan insana öyle vesvese verir ki, şunu kim yarattı, bunu kim yarattı, bunu kim yarattı, bunu kim yarattı insan da Allah'ın kim yarattı. İnsan edilmiştir. O zaman ne yapacaksın? Amin tübillah Allah. En son çarem. Aklın en son verdiği nokta. Allah'a emanet. Davetisi yok. Gidemezsin derim. Gittiği zaman satıtır. Şimdi biter. Helak olur. İşte böyle yalnızlı sözler söylerek insanı satırabilirler. İnsan böyle insanlarla mücadele girmeyecek. Ancak... Baktın ki İslam olmayacak insan var. Bu hakkı arıyor. Mesela buna Kur'an sünneti mesela tebliğ mayetinde olur. Onu ilerde inşallah gelecek. Seref'in tebliğ metodunu harceteceğiz burada. Böyle olabilir. Fakat onların mümkün olduğu kadar insan yaldızlı sözlerini işitmemesi ve kalbinde bazı şüpheler bırakmaması yönden faydalıdır. Seref bunu yapmış. Evet. 5. İslam cemaatinin teşekkülüne ve birliği için çalışmada hırt sahibi olmak. en büyük metotlardan ve en son metotlardan birisi İslam cemaatinin teşekkürü için, birliğini sağlamak için insanın hırt sahibi olması Uğraşacak, çaba gösterecek. Belki biz bu davanın zirveye ulaştığını göremeyiz. Belki ölürüz. Ama bizden gelen soran sonra gelen insanlar görür. Allah onları nasip eder. Biz bir tank mesafesinde olacağız. Bir hoca efendi şöyle misal getiriyor. Diyor ki Almanlar diyor Savaş yaptıkları zaman Bataklıklardan geçerken diyor 1-2-3 tankı feda ederler diyor. Diğer tanklar üstünden geçmesi için. 2-3 tank bataklığa girir Sadece diğerler üstünden geçer. Biz de öyle işte. Biz belki bu davada fani olacağız. Ama bizden sonra gelen insanlar Üstümüzden gelecek, arkadan gelecek insanlar Bunları görecekler. Bizi ya yad edecekler inşallah. Evet. Belki bize nasıl olmaz. Başka bir Onun için insanın hırs sahibi olması lazım. Dayaret, çaba gösterecek. Yılmayacak, yılmadan, usanmadan. Dava adamı, şuur sahibi, aklı üstelik insan bunu, bunu yapması lazım. Evet. Şimdi son olarak telefiyenin hitap tarzı, hitabet tarzı, ve dini hükümleri teblihteki metodu nedir? Hani her meşrebin bir teblikte bir metodu olur, uslup olur. Peki Selefi Salli'nin, Selefi mezhebin mensuplarının teblikteki metodu nasıl olması lazım? Hitabet tarzı nasıl olması lazım? Bu önemli mi? Çok kardeşlerimiz bunu bilmiyor. Mücadele ederken birisiyle tebliğ ederken bazen Ortalığı yıkıp döküyorlar. Karışıyor iş. Evet. Teblim metodu çok önemli. Ud'u ila sebil-i rabbike bil hikme Rabbinin yoluna hikmete davet et. Ve cadilhum billet-i he Mücadelenin en güzel şekliyle mücadele Evet. Serefliler dini hükümlerin tebliğinde Nakli rivayet etme yolu tutmuştur. Hadislerin he? ağır basmış, nakli ağır basmıştır. Yazılan eserlerinde bol bol ayet, hadis, sahabe, tabi ve etfai tabi sözleri nakledilmiştir. Senetviler mesela Allah'ın ispatında aklın değil, Allah'ın ispatında aklın değil, Kur'an'ın usulunu kullanmışlardır. Selefiler tarafından yazılan eserler Evet Yazları açık Çok kolay anlaşılır Evet Bir dilde yazılmıştır Hatta şer Haşiye ve talik yapmasına ihtiyaç göstermeyecek derecede Açık berrak ikna, ikna edici bir usluk kullanılmıştır Selefilerin yazdıkları ahlakla ilgili eserlerde atıldan çok his his unsuruna önem verilir. İnsanın hissine, insanın kalbine hitap ediyor. Evet. insan hissine, his unsuruna önem verdikleri velaslardaki uslugu yani Kur'an'ın ve sözü uslugunu örnek aldıkları görülür. Dini duyguların ifade edilmesinde dini duyguların ifade edilmesinde ve İslami hükümlerin tebliğinde çok güzel öğretici ve nazımlı eserler verilmiştir. Bu uslup İmam İbni Tevniye ile başlamış bugüne kadar devam etmiştir ve bariz bir şekilde kendini göstermiş Bilen aley, bu uslup yüzünden bu güzel uslup yüzünden 20. asırda elhamdülillah ve lillahilhamd taraftarları çoğalmıştır taraftarların şu an iştir. ve şu an nereye giderseniz gidin muhakkak bu davanın sesini duyacaksınız inşallah. Duyuyorsunuz ve görüyorsunuz. Niye? Çünkü bunda amaçı taahhütlerdir. Gecesi gündüzdür. He? Gecesi Leyluha Kemal Gecesi gündüz o kadar açık. bak fıkçıların kitaplarına bakın. Rusçuların kitaplarına bakın. Mantıklara bir şey anlaşılıyor. Bir Allah'ın bir sözüne bak apaçı. apaçı. Ayete bak apaçı. İfade etmek istediği şey o kadar öz ve seçkin. ne yapmış? Aynı bu Kur'an ve bunu kitaplarına takip Evet. Biz de davamızda, hizmetimizde neyi ifade etmek istediğimizi, neyi anlatmak istediğimizi çok iyi biliyoruz. Kişilerin kapasitesine göre, <gülüyor> durumuna göre artitmeniz bir konuşma yapmamız gerekiyor. İnsanların akıllarını alamayacağı şeylere <gülüyor> girmeyeceğiz. Siz insanların insanların küfre kalmasına tutuyorsunuz. <gülüyor> Gitemiyoruz. Altyazı <gülüyor> M.K. Büyük bir فلنة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يسعلون وإذ قتلتوا نفسا فذبا رأتوا بيها والله مصرج ما كنتم تكتن كنت فقل نضربوه كذلك يحيي الله النوتى ويريكم آياته لعلكم تعطلون ثم قتت قلوبكم من بعد ذلك فهيك الفجارة أو أشد قتوة وإن من الفجارة لما يتبدأ منه الأنهار. إن منها لما منه وإن منها لما يشطط فيأخذ من وَإِنَّ وإن منها لما يسبق من قشية الله وما الله بغافل عما تعملون أبا تطنعون وقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من, من أتحدثون لهم بما ستحوّاه عليكم قالوا أتحدثون بما ستحوّاه عليكم يحاجتون به عيد ربكم أفلا تعقلون إِنَّمَا آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْمُسْلِمُونَ ۗ وَلَا نُفَرِّقُ فَإِنَّ اللَّهَ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَ مِن كَذَلِكَ